E, lahiya nedir? Biliyorsunuz Osmanlı toplumunu da herhalde anlamak noktasında onların dini Doğru. ve sosyal hayatlarını anlama noktasında önemli vesikalar Doğru. lahiyalar. Öncelikle lahiyaları konuşalım. Lahiya nedir? Neden önemlidir? Lahiya Arapça bir kelime. Resmi bir makama verilmek üzere hazırlanmış olan bir rapor aslında. Bu konuda hazırlanmış yazılara genel itibariyle lahiya deniyor. Fakat Osmanlı diplomatikasına baktığımız zaman yani Osmanlı belgelerinin içerisinde layihanın önemli bir yeri var. Bunlar ikiye ayrılıyor layihalar bu açıdan. Hem rapor olarak verilenler hem de taslak olarak verilenler. Bizim bugün konusunu edeceğimiz layiha rapor olarak verilen layihalara giriyor. Dolayısıyla ıslahat layihaları grubundan. Bu da şu anlama geliyor. Sizden padişah bir konuda bir bilgi istiyor bir problem var ya da bir birkaç alanda birçok problem var. Bununla ilgili bazı meseleleri tespit ediyorsunuz ve kendiniz çözüm tekliflerinizle birlikte bunu padişaha sunuyorsunuz. İşte bu sunulan belgeye biz layıha diyoruz ve bu eğer e, problem ve çözüm tekliflerini de birlikte içeriyorsa bunu ıslahat e, layıhaları diyoruz. Bahsettiğim az önce zikretmiş olduğum taslak layıhalar ise daha ziyade... E, Kanunname, nizamname türü belgeler için kullanılan bir tabirdir ama o şu an bizim konumuzun dışında. Peki bunu padişah mı talep ediyor yoksa ilgili kişiler kendileri mi hazırlayıp suyu Evet var? o da çok önemli. Bu layihalarda, ıslahat layihalarında padişahların böyle talepleri olduğunu görüyoruz. Mesela Sultan 3. Selim 1792'de bir ferman yayınlıyor ve bu fermanda kendisine mevcut sistemde görülen bazı problemlerin çözümüne dair tekliflerin getirilmesini murad ediyor. Böyle bir ferman yayınlıyor. Yine aynı şekilde bugün söz konusu edeceğimiz layihada Sultan 2. Abdülhamit dönemine ait. Sultan 2. Abdülhamit de böyle bir irade yayınlıyor. Ve kendisi burada üzerinde problemli görülen ve aynı zamanda çözüm teklifleri getirilecek her tür şeye teklife açık olduğunu söylüyor. Bunu kendisi istiyor yani padişahlar. Asıl